Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. İyi günler. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konum şu anda telefon hattında sevgili Nurhayat Bayturan, kendisi 1990 yılından beri organik tarım sertifikasyonu alanında çalışıyor ve şu anda da hala danışmanlık ve eğitimler vermekte. Aynı zamanda Buğday Derneği Ege Bölgesi temsilcisi. Merhaba Nurhayat Hanım. Merhaba. Teşekkürler telefonla katıldığınız için aslında bu konuyu açmamızın sebebi yani bugünkü programda biraz Türkiye'deki organik tarım alanındaki gelişmeleri ve konuşmak istiyoruz. Çünkü aslında İzmir Ekoloji Fuarı var bu hafta sonu. O biraz vesile oldu. Ama öncelikle evet. size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de organik tarım alanında gördüğünüz değişiklikleri, gelişmeleri paylaşır mısınız? Ha, tabii, severek paylaşım. Yaklaşık 23 yıldır sektörün, hatta 25 yılı tamamladım diyebilirim. Ee, Türkiye'de organik tarımın başladığından beri sektörün içindeyim. Dolayısıyla bir noktada sektörün gelişimini izleme şansım oldu. Şey, çok kısa olarak özetlersek son yıllarda özellikle iç piyasa gelişmeye başladı ki benim en çok arzu ettiğim de iç piyasanın gelişmesi. Çünkü iç piyasası olmayan bir ülke biyokoloni gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Ee, ilk başta ihracatla başladı organik tarım çökeri ve genelde kuru meyve elinin ihracatıyla. Türkiye'de organik projeler yapıldı. Organik tarım yönetmenliğine uygun, Avrupa Birliği'nin organik tarım yönetmeliğine uygun ve bunlar ihraç edildi. Çok uzun süre hep böyle yürüdü. Ancak son 10 yıl diyebiliriz. Son 10 yılda Türkiye'nin iç pazarı da gelişmeye başladı. Özellikle son 7-5 yılda Pazarın çok daha hızlı geliştiğini görüyoruz, ilginin arttığını ve bu anlamda bilincin de Türkiye'de çok arttığını görüyoruz. Yani aslında organik ürünleri tüketmek isteyen insanların sayısı oldukça fazla Türkiye'de. Sadece e, bu ürünlerin fiyatlarının yüksek olması biraz insanları e, zorluyor. <gülüyor> evet bu kadar yarattım çok uzun yarattım galiba. Ay yok yok çok güzel. Ee, peki yani aslında ürün çeşitliliği konusunda da çok büyük bir zenginlik ha, oldu galiba değil mi son özellikle birkaç yıldır. Evet evet yani güzel bir konuya değiniz aslında ürün çeşitliliğinde de artışlar oldu ama doğrusu söylemek gerekirse beklendiği kadar olmadı. Yani ilk başta işte ihracata yönelik olarak kuru meyveyle başladı sektör. Ve ondan sonra da uzun bir süredir halen de mesela ihracat tamamen yine kuru meyveyle gidiyor. Yani işlenmiş ürün değil. Yani tam işlenmiş ürün organik olarak çok az yapılıyor. Son yıllarda iç piyasaya yönelik olarak özellikle sebze, meyve arttı. Yaş meyve sebze arttı. Ve bununla bağlantılı olarak da işte... Ee, şöyle palça veyahut e, zeytin, topralık zeytin gibi ürünler artsa ama çeşitliliğin aslında arzuladığımız gibi arttığını söylemek e, mümkün değil ne yazık ve dilerim bundan sonraki süreçte bu bahsettiğim çeşitlilik artar ve galiba çeşitliliğin artması da daha çok pazarlama ile ilgili yani satılabilirse organik üretiliyor Yurtdışında istedikleri gibi hızlı büyümediği için ihracatta da Türkiye'den genelde talep edilen kuru meyve olduğu için sektör şu anda o şekilde genelde büyüyor. Peki bu şunu sormak istiyorum, tüketicilerin genelde böyle bir soru, şu, organik tarımla ilgili ilk sorduğu şey şu oluyor: Ben bir ürünün organik olduğunu nasıl anlayacağım? Evet doğru bir ürün organik olduğunu nasıl anlarım sorusuyla çok karşılaşıyorum. Genelde o tüketicinin yapması gereken ilk önce ürünü üzerinde organik kelimesi var mı ona baktır. Onun yanı sıra bakanlığın bir logosu var. Hı hı. Organik ürünler için belirlediği bir logo var ve o logonun üzerinde de organik olduğu yazıyor. Onu görmesi gerekiyor. Diğer bir özelliği de e, ürünlerin üzerinde muhakkak kontrol organının isminin olması gerekiyor. Ya, ürün üzerinde şu şu kontrol organı tarafından Türk yönetmenliğine göre sertifikalandırılmıştır şeklinde bir yazının muhakkak olması gerekiyor. yasa gereği, organik tarım yönetmenliği gereği ve bunun yanı sıra kontrol organının logosunu da olması gerekiyor. Yani kontrol organının logosu, kontrol organının ismi. Ve Türk yönetmenliğine göre üretildiğine dair ibarenin olmasının yanı sıra organik ürünlerin üzerinde ayrıca Bakanlığında logo varsa bu ürünleri rahatlıkla organik diye alabilir. Zaten e, bir de herkes istediği gibi ürünün üzerine organik yazamaz. Hı hı. Her biri organik yazıyor da ve bu organik tarım yönetmenliğine göre sarktikalanmamışsa Cizai mühedi uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla bir tüketici böyle bir ürün gördüğü zaman bence o zaman yapacağı en doğru şey Tarım Bakanlığı'nı bu konuda bilgilendirmek. Bununla ilgili zaten hakkı da var. Peki domates, salatalık gibi yani açık satılan taze ürünler için ne diyebilirsiniz? Ha, taze ürünlerde de şimdi Türkiye'de genelde organik pazarlarda satılıyor bu tüketici ürünler veyahut marketlerde satılabiliyor artık. Marketlerde de bu ürünlere ulaşabiliyoruz. Marketlerde satıldığı zaman hiçbir şekilde başka ürünle karışmayacak şekilde bunun paketlenmesinin yapılması gerekiyor. Ve şu andaki Türkiye'deki market dizaynı da açıkça satışa imkan vermiyor. Çünkü bir karışım söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla marketlerdeki satışta hepsi filelerde, kapalı ambalajlarda satılıyor. Veya organik ürünlerin satıldığı dükkanlar var. Zaten orada sadece organik ürünler satılıyor. Dolayısıyla orada öyle bir karışım söz konusu olmuyor. Marketlerde de kapalı ambalajlarda satıldığı için bir karışım söz konusu olmuyor. Pazarlarda da zaten sadece organik ürünler satıldığı için bir karışım söz konusu olmuyor. Yani Türkiye'de bu konuda oldukça özenli çalışılıyor. Dolayısıyla öyle bir risk yok. yani Öyle bir risk olsa da bir çok az risk yok. O konuda rahat olabilir belki. Organik ürünlerle ilgili, özellikle taze ürünlerle ilgili şöyle bir yanılsama da oluyor. Yamuk yumuksa o zaman organiktir diye. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ya o çok geride kaldı. Hani <gülüyor> eskiden öyle derlerdi. Işte. Evet. Eğer elma kutluysa organiktir. Veya yamuk yuksa, yumuksa şekilsiz meyve organiktir falan. Şimdi inanın artık organik ürünlerde de e, şey... E, görüntüsünün iyi olmasına dikkat ediyorlar ve organik ürünlerin de mücadelesi yapılıyor. Organik preparatlarla yapılıyor kimyasal sentifik ilaçlar kullanılmadan. Dolayısıyla da e, kursuz organik elma rahatlıkla yiyebilirler. Yani illahi e, diyelim elmanın şekli güzel ve kırmızıysa bu organik değildir diye düşünmesin tüketi. çünkü organik preparatlarla mücadelesini doğru zamanda yapabilirseniz hiçbir şekilde e, bir deformasyon olmayabilir veyahut üzerinde kurt bıraktığı herhangi bir zararsız konusu olmayabilir. Harika. E, tamam. O zaman şimdi küçük bir müzik arası verelim. Aradan sonra sizinle e, yine organik tarım e, konusunu hatta e, bir de biyodinamik metodu e, birazcık daha detaylı Hı. konuşalım e, ve de bu e, İzmir'deki e, ekolojik fuarı da üzerinden geçeriz. Oh uh -huh. Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam programı devam ediyor. Telefon hattımda Nurhayat Bayturan var. Kendisi organik tarım sertifikasyonu alanında danışman ve aynı zamanda eğitmen. Nurhayat Hanım bu araya girmeden önce Türkiye'deki organik tarımın durumunu konuştuk. Son 25 yılda olan gelişimi, değişimi. Ve o sırada dediniz ki hani fiyatlar pahalı biraz. Bu konuyla ilgili ne demek istersiniz? Biraz daha detaya girelim. Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlere göre pahalı olması çok normal. Çünkü bu ürünlerde bir kere ezilenebilirlik çok önemli. Her aşamasında bu ürünlerin diğer konvansiyonel dediğimiz geleneksel tarımdan gelen ürünlerden ayrı depolanması, ayrı işlenmesi, paketlenmesinin ayrı yapılması, üzerindeki işaretlemenin ayrı yapılması ve kullanılan preparatlar da Konvansiyonel yani tarımda üretim kısmında kullanılan preparatlar da konvansiyonelde kullanılan preparatlar değil. Daha fazla zaman harcanması gereken, daha fazla işçilik gerektiren preparatlar. Bundan dolayı doğal olarak konvansiyonel ürünlere göre organik ürünlerin fiyatları daha pahalıdır. Türkiye'de biraz daha pahalı olmasının sebeplerini aslında araştırmak gerekir. Avrupa'ya göre. Yani bu ayrı bir test konusu ve zannedersem bu ekoloji e, İzmir'de şu anda e, e, olan ekoloji e, bu da bu konuyla ilgili dilerim bir çalışma yapılması gerekliliği ortaya çıkar ve e, Türkiye'de organik ürünlerin fiyatlarına daha uygun şekilde gelebilmesi için neler yapılabilir bu konuda hangi çalışmaların olması gerekiyor e, üzerine konuşulu ve e, bir yol haritası çizilir diye umut ediyorum. Ancak e, pazarları düşünürsek ki organik ürünlerin satıldığı pazarlar var. Dolayısıyla bu pazarların olduğu yerdeki tüketçilerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, birçok organik ürüne pazarda ulaşabiliyorlar ve daha uygun fiyatlara pazarlarda organik ürünlere ulaşabiliyorlar ve onları tüketme şanslarını yakalıyorlar. Ee, bu anlamda organik ürünlerin satın alınabileceği en doğru noktalardan çekinin pazarlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü her anlamda organik ürüne ulaşabiliyorsunuz ve tüm tüketiminizi e, organik üründe yapma şansını yakalayabiliyorsunuz. Peki e, organik üretim yapmayı düşünen biri için e, ne önerirsiniz? Nereden başlamalarını önerirsiniz? Ha, bu harika bir soru. Şu, çünkü şu anda ben her ne kadar İzmirliysem ve İzmir'de yaşıyor olsam da yine e, yaptığım işten dolayı şu an uzun bir süre konsolör ve terslikasyon işini yapmıştım. Bir şirketin yöneticiliğini yapmıştım uzun bir süre. Ama şimdi danışmanlık boyutundayım. Ve şu anda İstanbul'da e, bir süre eğitim verdiğim bir işletmedeyim. E, ve yanımda Arzu Hanım var işletmenin sahibi. Aslında onu da konuşursanız, onu nasıl başladığını, neler hissettiğini başlarken ve süreci nasıl devam ettiğini kısaca kendisi anlatırsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam, çok teşekkürler. Ee, merhaba Arzu Hanım. Merhaba. Ee... Arzu Duran şu anda telefon hattımızda kendisi organik tarım üretimi yapıyor ve aynı zamanda da organik tarımın biyodinamik metodunu çalışmaya başladınız sanırım. Şu anda organik tarıma başlamak isteyenlere ya da bu konuyla ilgilenenlere nasıl, ne gibi önerileriniz var onu da duymak istiyoruz ya da sizin süreciniz nasıldı? Ben sürecim başlangıçta hobi amacıyla e, başladım ben bu işe. Aslen Biz çatazalıyım ve tesadüfen İhsaniye köyünde 17 dönüm bir e, arazi alaraktan e, bu işe adım atmış oldum. E, asıl amacım burada bir bağ evi yapıp e, yani emeklinin tadını çıkarmaktır. Daha sonra toprağa eksin bitler, e, domates olsun salatalık olsun, korkunç bir e, güzellikte büyümeye başladılar. O kadar çok olmaya başladılar ki, bunu komşuya dağıtmaya başladım ve e, çok hoşuma gitti bu. Eskiden çocukluğumda e, rastladığım domatesler, o kabuk şekliki ayakkabı gibi domatesleri zevklen toplayıp e, yiyorduk yani hiçbir e, kimyasal kullanmadan, e, zehirli malzeme kullanmadan. Bunları üretebiliyorduksa ileriye gidip tanesini araştırmaya başladım organik tarım üzerine. E, organik tarım yöntemlerini küçük küçük kullanmaya başladım. Mesela artık sarımsak e, sık ayaktan domateslerimi iyi değiştiriyordum, e, haşaratları kovuyordum. Biraz daha bir adımlar öteye gidip e, küçük bir sera kurdum. Seramda çilekler yetiştirmeye başladım çünkü oğlum çilekleri çok seviyordu. Çileklerim de bu kadar güzel yetiştirildiğince ben bu işi biraz daha geliştireyim dedim. Ama tabii bilgim yok. Bilgi olmadan da bir altyapı olmadan da bu işe girişmek olmaz. Asıl mesleğim ithalat, ihracat. çiftçilikler de bir alakam yok. Bunun üzerine bir eğitim almaya karar verdim. Ve sağ olsun Nurhayat Bersöğren hanımı buldum. Ve bana bu konuda çok yardımcı oldu. Organik tanımın ne olduğunu, kaç kola ayrıldığını ve bu konuda neler yapıldığını anlattı. Ben de biyodinamik metodu seçtim. Bunu bu konuda uzmanlaşmak istiyorum. Hem Türkiye'de çok az bilinen bir metot. hem de benim sevdiğim biraz zorda sevdiğimden bu metodu öğrenmeye karar verdim. Bir benim biraz ben... bahsedebilir <gülüyor> misiniz? Pardon. Biraz bahsedebilir misiniz biyodinamik organik tarım metodu nedir? Biyodinamik tarım metodu. Aslında diğer organik e, tarımdan ayrılmıyor. E, organik tarımda kullandığınız tüm yöntemleri e, bu tarım metodunda kullanıyorsunuz. Ancak ekstra olarak burada bazı preparatlar kullanıyorsunuz. Bunları ikiye ayırıyoruz. Arazi e, preparatları ve kompost e, preparatları olaraktan. Arazi e, preparatlarını e, boynuz hibresi ve e, beyaz toz yani tozu olarak ayırıyoruz. Kompost pre preparatlarında divan perçimi, papatya, ısırgan otu, meşe kabuğu, kara hindiba, şedi otu, tarla at kuyruğu gibi sıralayabiliyoruz. Bunları tamamıyla bitkilerin tedavisinde, efendim, haşeratları korumakta, bitkilere canlık vermekte, toplan güzel enerjilerini ortaya çıkarmalarında ee, yardımcı malzemeler kullanıyoruz. Tamamıyla kimyasallardan uzak hiç bir zihirli madde kullanmadan sağlığa zarar vermeden üretimin yapılabildiğini bu biyodinamik koşulları yaratarak tam e, ispat edebiliyoruz. Yani yapılabiliyor bu böyle. Tamam. Peki çok teşekkürler Arzu Hanım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Nurhayat Hanım merhaba. Bir de size de sormak istiyorum. Bu e, biyodinamik e, metot e, Türkiye'de ne kadar uygulanmakta? E, diğer organik tarım metodundan farkı nedir? E, şimdi e, biyoorganik ve biyodinamik tarım diye organik tarım ikiye ayrılıyor. E, biyoorganik tarım genelde dünyada e, en çok uygulanan tarım metodu sebebi de şu. Ee, yönetmenliklerin hepsi işte Türk yönetmenliği olsun, Avrupa Birliği yönetmenliği olsun, Amerika Birleşik Devletleri yönetmenliği olsun, hepsi biyoorganik tarıma dikkate alıyorlar ve bu tarım metoduna göre bu organik tarım uygulanıyor. Dolayısıyla en çok uygulanmasının sebebi tamamen yönetmenliklerin bu tarım metodunun dikkate alması. Biyodinamik tarım mesela, biyoorganik tarıma uyguluyorsunuz. Biraz önce arzanın çok güzel Bunun yanı sıra Ayrıca kozmik enerjiyi dikkate alıyorsunuz ve bu kozmik enerjiyle bağlantılı olarak da kullandığınız bazı preparatlar var. Bunlar toprak üstü aksamı ve toprak altı aksam için kullanılıyor. Ve bu kullanılan preparatların bu biyodinamik metoda göre hazırlanıyor, çok özel şekilde hazırlanıyor. Ve bunların toprak üstü ve toprak altı aksamın daha hızlı gelişmesine, verimliliğin artmasına yararı olduğu düşünüyoruz. Ve bu tarım metodundan bir biyodinamik tarım deniyor Dünyadaki e, tarımdan ve biyodinamik tarıma göre üretilmiş ürünlerin hepsi demet tarihsini alıyor, demet tarihsini alıyor. E, aslında şöyle diyebiliriz bir noktada, şu anda e, Türkiye'de de yoğun olarak uygulanan biyoorganik bir, e, bir, e, e, bir üst seviyesi de, diyebiliriz yani biyodinamik tarıma. Ve zaten biliyorsunuz eskiden şey yaparken de tarım yapılırken de, yıllar önce kozmik enerjiler dikkat alınadı. İşte ayın durumuna göre hasat yapılması veyahut ekim yapılması. Bu tip şeylerin dikkate alındığı bir tarım metodu kısaca. Peki. Türkiye'de ise Hı. dediğim biraz önce aktardığım sebeplerden dolayı daha çok biyorganik tarım yapılıyor. Ancak ihracatta talep olduğu zaman biyodinamik tarım yapılıyor. Dolayısıyla sadece ihracata yönelik biyodinamik tarım yapan üreticiler ağırlıklı olarak var. Bunun yanı sıra işte yani gerçekten biyodinamik tarıma inanıp yapan üreticiler de var ama bunların sayısı çok az. Çok sınırlı. Dolayısıyla Arzu Hanım bu konuyla ilgili duyması beni çok mutlu etti. Ve bu konuda eğitim almak istemesi biyodinamik tarım konusunda eğitim almak istilmesi de çok mutlu etti. Ve bu konuda kendisi daha da geliştirmek istiyor. ve güzel bir şey. Peki, bir de son bitirmeden önce İzmir'deki ekoloji fuarından biraz bahsedebilirseniz, organizasyonuyla ilgili, içeriğiyle ilgili. Şimdi Türkiye'de işte organik, yani biz aslında organik, ekolojik, biyolojik aynı anlama geliyor. Önce söyleyip. Bazı arkadaşlar bunların farklı anlama geldiğini düşünüyorlar. Bu tamamen ülkelerde kullanılan dillerle ilgili. Ee, yani şey İngiliz ekolü e, organiği kullanıyor. Alman ekoli, ekoloji, biyolojiyi kullanıyor. Fransızlar biyolojiyi kullanıyor. Ekoloji fuarı da e, ben dersem 5. yılını tamamen çıktı. E, tamamen değilim, yanlış ifade edebilirim. Bu fuarı çok önemli istiyorum ben. Çünkü bu fuar... E, Türkiye'de organik üretimde farkındalığı yaratmak anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Organik üretimin ne olduğunu, organik ürünlerin ne olduğunu anlaşılması, farkındalığın artması anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. var e, uzun bir süredir İzmir'de İrtaş tarafından organize ediliyor. ve Bu yılda yine aynı şekilde İrtaş tarafından organize edildi ve e, faar, e, İzmir'deki yeni fuar alanına taşındı. Dolayısıyla şimdi çok daha profesyonel olacağını düşünüyorum, daha profesyonel zaten. Ve dilerim bu fuarla birlikte e, Türkiye'de organik üretimdeki farkındalık artar ve fuar her geçen gün daha da büyüyerek e, Orta Doğu'ya hatta hesap edebilen bir fuar ha, haline gelebilir. Benim arzum bu. Peki, çok teşekkürler Nurhayat Hanım katıldığınız için. Ee... Ben, ben çok teşekkür ederim. Ee, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ayrıca ile ilgili böyle yayınlar yapmanız beni her zaman mutlu Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, Organik Tarım sertifikasyonu danışmanı ve eğitmeni Nurhayat Bayturan'la telefon attığımızdaydı. Türkiye'deki e, Organik Tarım Son durumunu ve İzmir'deki ekoloji fuarını konuştuk. Küçük hatırlatmalarla bitirmek istiyorum. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü de Kartal ve Küçükçekmece'de ekolojik pazarlar sizi ilkbaharın tüm nimetleriyle bekliyor olacak. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam